Vahiy Dokuzuncu Bölüm Beşinci melek borazanını çaldı Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca Kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere, yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında tanrını mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi. Bu insanları öldürmelerine değil, beş ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taçlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Demir zırhlara benzer göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu. Akreb'inkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruklarında insanlara beş ay zarar verecek güce sahiptiler. Başlarında kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Gürkçe adı ise Apolyon'dur. Birinci vay geçti. İşte bundan sonra iki vay daha geliyor.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 Atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Sayılarını duydum. Görümümde atları ve binicilerini gördüm. Ateş, gök yakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağzlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyordu. İnsanların üçte biri bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten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 Tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler.